Kimileri onları, allı-güllü giysileri ve eşsiz güzellikleriyle yaşamın bir rengi olarak kabul ediyor. Kimileri yaşamlarındaki doğallığa hayran kalıyor. Hristiyan misyonerler onlara salyangoz satmaya çalışıyor. Bu bakir güzelliği sömürenler, devşirmeye çalışanlar, aç, susuz, yolsuz ve okulsuz bırakan çok. Tamam da onların hiçbir suçu yok, göreceğiz. Onlar Doğu Makedonya'nın dağ köylerinde yaşayan Türkler. Asırlardır oradalar. ...giderek azalarak hep aynı yaşamı yaşıyorlar. Radoviş yolunda hızla ilerliyoruz. Doğuya doğru. Tabiat yavaşça bizi susturuyor. ...arabadaki herkes yavaşça başka bir asra yolculuğa hazırlanıyor. Bazen şok edici bir şekilde bugüne dönsek de gelincikler fısıltılarını yükseltip içlerine çekiyorlar bizi. Uyuşuyoruz, rahatlıyoruz, başka bir düzeye geçiyoruz. Giden yol aslında bir zaman tüneli Oradan geçip Kocaaylı köyüne geliyoruz İlk karşılayan Küçücük bir kız Köyde yeni bir gelin olduğunu ve herkesin Onu görmeye gittiğini söylüyor Gelin görmeye gidiyoruz ya, Şevler yoksulluk belki ama her yer bir renk cümbüşü. Yesiler kapalı çarşıdan onların zevkine göre seçiliyor. Köyde bir örnek dikiliyor ve köyün tüm kızları 7'den 77'ye bir özleme kavuşur gibi renklere bulunuyor. Zırgamıyor. Her gelene şöyle bir bakıp kararlarını veriyorlar. Seviyorlar ya da sevmiyorlar. Saygıda asla kusur etmiyorlar. Enver Bey getirdi bizi bu köye. O Batı Makedonya'dan kaç kuşak kalkan delendi bir zamanlar Türk Demokratik Partisi'nin yöneticilerindendi. Kalkan Delende büyüdüm. Babam Kalkan Delende. Üç dedemi babam tanıyor. Şahsen tanıyor. Kalkan Delende büyümüşler. Şimdi bizim de adetle bir sormuş oldunuz neler çıkar bilemem. Ama orada sürekli devlet olarak bir daha orası Osmanlı merkezi. Kalkan Delen, Üstü Prizrem, bunlar Osmanlı merkezleri. Bir idare mesela o düşünmüyor onları mesela yüz koyundan bin koyu nasıl yapabilir? Niye düşünmüyor? Düşünecek hali yok. Satacak yerleri yok. Ticaret ne demek bilmiyor. Devletin biri geliyor, şu kadar parayı vereceğim, şu şu şu şu, şu ürünlerimizi alıyor gidiyor. Bunların zaten bir yerde pazar nerede varlar, nerede satılır, kaça satılır bilmiyorlar. Bunlar işte kendi atarlarından, kendi etraflarında dolaşıp gidiyorlar. Görmeye gidiyoruz. buradaki en önemli hadise bu önceki akşam bu köye bir kız kaçmış gerçekten önemli hadiseler bunlar bir bebeğin doğması sürüye yeni kuzuların katılması başakların iyi serpilmesi tütünün bu yıl bereketli çıkması köyün kadınları çocukları toplanıyoruz gelinin kaçtığı evin merdivenlerine onu bekliyoruz gelin geldi işte <gülüyor> Geline daha yakın olmak istiyorum. O da bir günlük kocasına Bir anda her şeyden konuşmaya başlıyoruz. O benim sevdiğim olmasaydı ben ona zaten gelmezdim. Para icat olmak yok. Sevdiğimiz olduğu için. İyi e e bulamazsa ne bileyim baba ya nereden bulacağım o kadar <gülüyor> parayı ya ben bir arada görmedim <gülüyor> hiç beni ya. <gülüyor> ya bulması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bulması gerekiyor. Çünkü Ama, <gülüyor> ama, ama bulmazsan Çalışmaz çıkmaz güzel. gelin alma. Neden? <gülüyor> o da en fazla para kazan 60-70 euro kazanıyor, yani <gülüyor> en azından 38 yıl falan çalışırsa 3.000 euro Şimdiye da. kadar biriktirdiklerini verecek hep. Bahçede yaşlı bir adam oturuyor. O hiç para biriktirememiş ve her düğün dernekte biraz daha içine kapanıyor, biraz daha üşüyor. Bir kısmetler böyleymiş. Vakıtla ne vakit adım genç, evlenmedim, öyle kaldım. Tövbe teberim. Böyle geçtik, bitevi dünyayı. Yeride çıkıyormuşum diyor, ne zaman biriktirdin <gülüyor> o kadar parayı? Asla almışsın ya. Üç bin euro biriktirmiş de para. Dışarıda mı çalışıyorduk ülkeye gitken? E üç euro nasıl biriktirdin? Ben de vallahi <gülüyor> <sizi> ciddi söylüyorum. <gülüyor> Kenara koyuyorsun. Evet. Yani tarımda kazandığım buğdaydan falan. Buğdaydan sonra <gülüyor> <Tütün de. gülüyor> başka Düşünüyoruz alacağımızın. Zengin aileye gelin geldi <gülüyor> geldim parası içe geldim istiyor salaç vermesinler ne ne ne Gelin ne Kim ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Ben gittim Türkiye'ye gittim ben iki yıl. On sene, On sene okulu var. Gittim. Sen okula hiç gittin mi? Gittim 4 yıl. 4 yıl. Hı -hı. Peki makyadan önce biliyor musun? Biraz, çok az. Bilmiyorsun, bu kızlar burada makyadan önce bilmiyorlar, Dolayısıyla yüksek evet, eğitim hı. yapamıyorlar değil mi? Evet. Orta eğitim de yapamıyorlar. Evet. Sadece ilkokul. Peki, oğlanlar da pek ileri gidemiyor eğitimde değil mi? Evet, gidemiyoruz. E o zaman ne oluyor? Yani pek devlet tadıları falan giremiyorlar. Evet. İşte bizim gibi kaçıyor Nereye kaçıyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <binlerine> kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar? <gülüyor> Birbirlerine kaçıyorlar. Burada oturacaklar. Ama yani mesela biraz daha eğitim olsa hani belki daha. Üst... Daha başka olur tabii. Ki. Bir mevkilere gelirsiniz buraya da biraz mu getirirsiniz. Biraz para gelir belki evet. buralara falan değil mi? En büyük sorunlar ne söyle burada? Su Su. Şey. Su. Yolumuz var. De su istiyoruz. Hiç gelen giden olur mu buralara diye sorunca gözleri parlıyor. Kısa bir süre önce gezelim görelim ekibinin onları ziyaret ettiğini söylüyorlar sevinçle. Bir TRT unutmuyor bizleri diyorlar. Ama onların başka ziyaretçileri de varmış. Anlaşılan misyon sahibi kişilermiş. Kalabalığın arasından bir takvim çıkıyor. İçinde Türkçe İncil ayetleri. da demet bağlıyorduk. Ansızın benim demetim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp önüne eğildiler. İncil'den e, bazı e, sureler var. Yusuf babasıyla kardeşlerine bu düşü anlatınca babası onu azarladı. Ne biçim düş bu? takfirme getiriyorlar. Ben Sen değilim, onların ben. içinde şey, kopardığın zaman listeler onlar. Hı. Koparıyorsun. İşte okudun zaman zaten o tarafa dönmeye başlıyorsun. <gülüyor> Kare şey satın alır. Çok satır. satıyor. öyle değil mi birileri diğerlerinin hiçbir şey anlamadığını sanır ve çok yanılır Çünkü doğal yaşayanların doğal yetenekleri var ve kendini çok zeki sananlara karşı geliştirdikleri koca koca kalkanlar bir çitin köşesine çökünce bizim kınalı kız çıka geliyor yine artık alıştı iyice onunla konuşamadık mı kızıyor Şimdi gidemiyorlar. Kimse gitmiyor. Siz hiçbirinizde gitmiyorsunuz. Tamam. Çünkü 3.000 Euro kadar bir para alınıyor. Başlık parası falan. Evet. E bunu alana başlık kadar... Başlık parası için değil o bu okula gitmediğimiz bizim. Önceden biz yollayamaz çocukları fakirlikten tutaralıktan. Hmm, para. 3.000 Euro başlık parası verene kadar çocuk buna yollayız. Saptan Nail dedi, 3.000 Euro veriyoruz kızlara. O parayı toplayınca canımız çıkıyor bizim ama o parayı çok zor toplayız biz. 18-19 yaşında olana kadar o kız... Hep biz o parayı topla, zonayı vermek için okula yollayamayız. Yani çocuk okula gitse çok mu paraya mal olur diyorsun? Okula gitse, peki buralarda iyi yerler olsa, işe gitsinler, aylık alsınlar. aylıkları olsa işte aylık alacak. bir yer ay aylığını alacak. Peki de parası olacak. Bu para nasıl toplanıyor, üç euro? Nasıl? Tütün topla, Yunan'a çoban gidiyorlar çoban gidiyorlar çocuklar çoban gidiyor yula toplama araşıyorlar tütünden uğraşıyoruz ama tütün de geçmiyor şimdi bir iki sene oldu boğazımızdan kaçıyoruz? ya yememiz bol değil giymemiz bol değil yemek değil 18 19 senede bu para topladık ya anladım o zaman da nasıl okula gidirsin diyorsun daha değil nasıl gidirsin okula çok zor yani bizim burada yaşamamız avamız için iyidir ama devlet Yoksuzluk para için hoş zahmet çekiyorsun. Bizim burada yaşamamızı, gelen burada beğeniyor ama yaşayan bilir bu yerde nasıl yaşar. Makedonya'da, Doğu Makedonya'da yaşayan Türklerin Fıkaralığı çok. Birinci birinci susuzluk, suyumuz yok. Ben e, 50 yaşında adamın, çocukluğundan beri e, bu köye bir e, istediğim bir iyilikler yapayım, bir e, sular, bir zenginlik gelsin. Yaşım geçti itiyarladım gelmedi. Bunu ben istiyorum size suyulayın, siz bunu Türkiye'nin başkanlarına da gösterin yani duyulsun. Ee, Makedonya'da Doğu Makedonya'nın Türklerine bir yardım Türkiye'den istiyoruz da su için. Yani e, dünyada dünyada en önemli bir şey su. Su zenginlik. Su olmadığı yerde hayat olur mu? Yaşamak olur mu? Ben Türkiye'ye çok yalvarıyorum. Aman ediyorum. Bizim kendi devletimizden yardım olmadı Türkiye'den isteriz bir yardım. Makedonya'da, Doğu Makedonya'daki yaşayan Türklere bir yardım yapsın. Bir de Yakup şu var, yani şimdi burada mesela e, bu köyden böyle eğitilmiş, okula gitmiş adam çıksa, Makedon hükümetinin içine girse bu köye çok yardım olur. Ama şimdi biraz evvel şey de söylüyor, burada galiba okula göndermek de pahalıya mal olduğu için, daha çok insanlar 17-18 yaşına kadar ne yapıyorlar? Evlendirmek için para biriktiriyorlar değil mi? Evet. Bir de onu anlatsana. Evet. Nasıl oluyor? Kitap alma parayı... E, e, şey, fıkaralığımız e. var işte, e, e, 4 sene okulumuz vardı şimdiye kadar bizim, e, de neyse biraz şimdi onu yükselttiler, 8 sene şimdi gene parasız okul. Ama yine yollayamıyorsunuz. 8 seneye ha. kadar yollanıyor şimdi, 8 seneye kadar şimdi okula gidiyorlar ama 8 seneden yukarı parayla oluncalık burada gene dayandı bu iş. İş mi? Evet. Nasıl ha. iş geldin İyi. buraya? Güzel. <gülüyor> Nasıl geldin? yani Birine aşık da mı geldin? Aa, anam verdi, anam babam verdi. Yani evlendin tabii, geldin. Tabi tabi. İyi orada okula gittin mi? Gittim. Dördek ağa. Dördek ağa. Dördek ağa. fazla giden var mı hiç kızlarda? Var. Var giden ama kuvermiyeler bizim tarafta. Aynen yani <gülüyor> öyle. Siz de okuyamıyorsunuz evet. bir türlü. Öyle. Anladım. Orada da durum zor mu ekonomik olarak? Zor. Her yerde zor. <gülüyor> Ben Şaşvelli köyünden geldim işte bağlanan bir köy Şaşvelli'den benim buraya evlendim Burayı Kocalelli'ye evlendim evet. Orada okumuş okumuşmuydu Şaşvelli Okudum 4K 4K okuyorlar ya Evet bizim orada yolumuz yok su, sadece suyumuz var Bu köy daha mı zengin oradan? Bu köyde yol var su biraz kısa O Ama kadar Şaşvelli'den daha iyi durumda mı? Evet burada yol var daha iyi durum burada Ama Mesela su tarafından yalnız... biraz daha kısa burada Çocuğun var mı? Hayır yok Yeni evlisin sen yani. Yeni evli, sekiz ay oldu buraya gelelim. Çocuğun olduğu zaman dörtten daha fazla okula götürüp göndereceğim mi? Evet, daha onu Türkiye'ye göndereceğim okuma. Kızlar en çok dörde K okuyor. Yaş 15 evleniyor. Erkek çocuklar biraz daha okuyor. Onlar da 18'de evleniyor. Sonra onlar da başlıyorlar para biriktirmeye. Bir bebekleri oluyor. Sonra birkaç tane daha. Dünyanın en güzel çocukları burada. Ailenin büyükleri, erkek çocukları 18 yaşına gelene kadar ya Yunan'dan çobanlığa gidiyorlar, ya Türkiye'de bir iş tutuyorlar. Birileri koyunlara bakıyor, tütün satılıyor, yenmiyor, içilmiyor, para biriktiriyorlar. Arada kızlara fistan alınıyor, hepsi bu. Onlar gelincikler, fistansız olmaz. Geleneksel adetler, insanları bu dereceye getirmişler zaten. E, okul olmuş olsaydı devlet elleri koymuş olsaydı zaten bu adetler de kalkmış olurdu. Bu adetler kalkınca bir şu adamın dört tane oğlu var ise dört başlık parası üçer bin euro 12.000 euro. Hmm. E benim 12.000 eurom yok. Yani evet. ki buca senek çalışma. E ben mühendisim. 35 yıl çalıştım. Devlet firmalarında çalıştım. Hmm. Ama 12.000 eurom yok. Ama bu adam 12.000 euroyu temin ederek çocuklarına kızlar bulmayı için. Yine de başka bir köylerde. Yolda bir akrabama rastlıyorum. Gözleri ışık saçıyor Şadiye. Abi isteyordu ben çok bilirdim okumak. Ben 4 sene okula gittim. Okuldan çıktıktan sonra 3 gün 3 gece hep ağladım. Ben istedim çok oku da çok hesaplar yapardım. Çok kafamı toparlardı. Bir şeyler yapardım. Ama bizim yerimizde dedi babacığım okul yok bizde dedi. Şimdi burada dedi o nereye gidiyorsun sen işte kız olan kız dedim. yeni. Yine. Bırakamayız, ver koyamam dedi Sonra evlen gavur içine. Dedi, ha, Koyamam ne dedi Koyamam ne de, dedi Kavur içinde dedi ben seni bırakamam orada dedi, okuyasın dedi ha. Türk kızı oluncalık seni dedi Bizim gene şimdi Türk uçkolanız okudu buralarda mektep yoktu bizim için okuyalım O sebepten okumadık Dört senelik okuduk Yolun altında çocuklar beliriyor Sırtlarında okul çantaları Sonra kızlar da geliyor Adı ne Azike. Hangi sınıfa gidiyorsun? Birinciye. Ha? Mümine. Hangi sınıf? Birinci. Okuyacağım mı yoksa dörde kalma? Dörde kal. Bir eşikte duruyoruz. O eşik tam köyün başında. Yakup'un bakkalı köyün tek ticari kuruluşu. Köyün dünya ile bağlantısı. Yakup'un oğlu terdi izliyor. Yanı başında yine o takvim firavundan bahsediyor. Onlar getiriyor o da bir kalenderler takvim gibi bir şeyler. Onların o takvimleri getirdiklerini ben e, neymiş onu düşündüğümü söyleyeyim. Çok memnun olduk biz o zaman onlardan. İyi ama bize sonradan anlattılar dediler. Bunların getirdiği takvimlerde yazıyorum. İsa, İsa Peygamber'in İsa. bir sözlerinden. Evet. E, ondan sonra biz başları geri durma ondan. E, daha bir defa da gelmiş olsalar belki de almayacağız onları. Kimler geliyor? Nasıl insanlar bunlar? Onlarla beraber geliyor iki tane erkek. Erkekler Almanyalı. Aa, kadın İzmirli, Türkiye'li, Türk. Kendi dedi, ben dedi, Türk'üm ama dedi, Almanyalılarla evliyim dedi. Bu dedi benim hocam. Burada olmayan, başta devlet. Devlet bir yere elini koymazsa orada tabi bir başta cahillik gelir. İkinci yoksulluğu gelir. Üçüncü Elbette e, teröristler çıkar, kaçakçılar Hıristler çıkar, var. hırsızlar çıkar, e, başka taraflardan misyonerler gelirler, bunları satın alırlar. İşte gördüğünüz gibi o takvimleri gönderilen takvimleri Almanya'dan. Onlar nereden buldular o köyü Allah aşkına? Devlet olmuş olsa devletin bir kuralları var, bir yaşam kuralları var. Bir suyu getirecek, bir okul köyü getirecek, öğretmenini getirecek, teknolojiyi getirecek. Dolayısıyla insanlar cehaletten biraz aranırlar yani, bir küçük yol kendilerine bulur. Belki yavaş gider ama gider. Burada 50 yıl önceki durum buyun aynı. Ümine, Nazike, Şadiye, Yakuplar vardı buralarda yine. 1912'lerde yalın ayak günlerce yürüdüler. Savaştan kaçıyorlardı. Çoluk çocuk yürüdüler, kimisi yollarda kaldı. Yaşlılar ana yurda varamadılar, çocuklar hastalandı. Ama yürüdüler. Bıraktılar çiftlerini, çubuklarını, anılarını, neleri varsa onları köklerinden kopmak zorunda kaldılar, göçtüler. zaman tünelinden çıkacağız yine bir eşikte bir an için durup geriye bakacağız ve her şey kendi doğallığında devam edip gidecek sakin telaşsız ve doğal ve yoksul ve dörde k diyecek kızlar yoksa her şey değişecek mi her geçen gün bir aile fire veriyor ya Çorlu ya Tekirdağ ya İstanbul akrabalar bekliyor Elden umut yok. En iyisi bohçaları dürmek gerek diyorlar. Ya değil sonraımız olur. Gideriz o kadar. Gidiyoruz o kadar. Çorluya. Çorlu'ya. Çorlu'ya. O gün bugün Balkanlardaki Türkler hep göçerler. Yüzyıllardır onlara ekmek vermiş bu topraklar durduramıyor artık onları. Makedonya'nın doğusun'daki bir dağ köyünde her gece fısıltılar dolaşır. Kimin gittiği kimin gideceği konuşulur. Toptan gidilmese bile mevsimlik göçler, ayrılıklar, para için yıllar süren cefalara katlanılır. Bu toprakların verdiği huzur, dinginlikten hiç nasip almamış yörelerin hırçınlıkları yorar onları, ihtiyarlatır. Sonunda koyulur cephe 15-20 yılın bedeli, bir çocuk daha evlenir. Gözü modern zamanlara dönük çocuklar geleceklerini ve köylerini sorgularlar. Onlar sınırların arasında yaşarlar.